Sanat kafası. Azelernes İnander, Esme Madra, Ece Ekşi ve Tuğçe Altı. Sanat kafası kendini iftarla selamlıyor. Dinleyiciye de selamını çakıyor. Bizim kıştan önceki son sanat kafasına giriyoruz. 25 dakika ya. 25 dakika yani. Kıştan önceki Kadarcık 25 dakika. Mı? Sanat kafasının 25 dakikası. Şimdi bize götüren bir, bir sürü şeyler izledik ya. Ama hani gördük de... İzledik de bir şeyler oldu yani bizim <gülüyor> <de>. şanslıyız. <gülüyor> bu zamana kadar bayağı şanslıyız. Ee, yani... Şimdi bu şanslı olduğumuz ve izlediğimiz şeyler hakkında ben seninle derin, entelektüel ve herkesin anlayamayacağı bir konuşmaya girmek istiyorum. Böyle bir sohbete hazırsan eğer. Hazırım şimdi bu sohbeti yapabiliriz. Tam zamanı. Tam zamanı. Şimdi şöyle ki... Ee, yani durum itibariyle, netice itibariyle... E Tabii. Şimdi bak. Yani... Buradaki... Hmm. Evet. Bilmukahbele. Bu ya gark, gark olmak kelimesiyle ilgili, garkla ilgili ne düşünüyorsun? Tabii çok korkuyorum o kelimeden. böyle... Çünkü bir hayvanın çıkardığı bir ses gibi çünkü bir yandan ama çok ilginç bir kelime bence. Ya teşne gibi bir şey değil Teşne o? değil ya ama teşne ha. garg hani duygulara hislere gark oluruz. Ama bak ha. Ya teşne daha bir hani hazırım teşneyim buna meyilliyim o da çok e, iyi bir Teşne de böyle sanki kötü de bir, bir şeyler de varmış gibi teşnesin sanki. Teşne yani. teşneyiz. Aa, ama işte o söyleyişine değişiyor mesela hani teşne bu kon te denir. Teşne yani. Evet, teşneyim diyebilirsin. Teşneyim mesela ben. Genelde teşneyim ya, teşneyim yani. Evet. Ama işte garg olmak senin dediğin o biraz sert bir kelime gibi çünkü. Ha. Teşne daha böyle kuş gibi. Ha, medev evet, evet. Kuş, kuş bir kuş cinsi gibi filan şey. kuş gibi. Garg ve kargamsı. Hah. Evet, evet anladım. Tamam hanım, fonetikten bunları düşündüğünüzü <gülüyor> <size> inanıyorum şu <gülüyor> an. <gülüyor> ama işte yani bir takım hislerimiz var. Yani insan olduğun için de var yani sonuçta. Böyle işte içinde tutanlar, dışa taşanlar, işte içine içine ağlayanlar var. İçine içine kaçanlar var. İçine atma ama. Atma mı içine atılmaz. İçine yani. içine kaçabilirsin ama işte şimdi Bunlar böyle herkes de var böyle ufak ufak çok çok bazen falan evet. böyle hisler bunlar. Bedene yani. de yayılır falan o. Tabii tabii böyle her şey. burada damarların uyuşursun falan bir şey. Evet evet her şekilde sen nedir yani onlar ve hani o işleri bazen anlıyorlar. Arkadaş bazen anlıyorlar anlatıyorlar. Evet onlarda da var bir şeyler hisler. Ve hani böyle konuşarak falan da dil yani böyle büyü gibi bir şey yani gidiyorsun böyle bir şeye Hı -hı. bazen izlemek için falan ya da neyse yani o. Böyle içine içine giriyor bir şey oluyor böyle bilmediğin bir yere böyle parmağın dokundurup çekiyor falan. <gülüyor> ama böyle şey gark gibi değil yani hani. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> İttirmeden kalktırmadan. Çok da kakalamadan. sert da ya. kakalamadan. Yani böyle sanki hiçbir şey demiyor ama aslında böyle çok da şey söylüyor kanına, gibi. Kanına gönlüne falan gidiyor böyle yani ve hani sen de buna izin veriyor oluyorsun aslında. Tabii. Çok fokurdamatik. Ve böyle birbirini bir şey anlıyorsun bir anda. Ters okyanus gibi işte. İşte. Onu diyoruz. Ters okyanus çıplak ayaklar kumpanyasının gösterisi. Evet. Ne kadar ilginç bir mekandır ki o bence çok kendine as bir yer ya. Evet. Zaten hani içeri girince bir şeyler oluyor falan gibi oluyor. Bir de böyle ya o yumuşaklığı beni delirtiyor onların. Ben de delirdim. Beni götürdün sen ne oluyor dedim. Bir de okyanusun altındayım falan ama anlatılamayız. Anlatılamaz bir şey o Yok yani. Yok yani canınız istiyorsa gidersiniz. Öyle bir durum bu yani. Evet çok derin bir şey var kalıcı mı oluyor derin bir şeyler ya hep <gülüyor> hırsız evde gümbürtü yok hırsız evde gümbürtü yok başka da bir şey diyemem yani evet bu, bu hikayeler hikayeler falan hem bedenin anlatıyor bir şeyi aslında bazen o sözlerin falan da bir anlamı yok ya hani beden daha hızlı gidiyor evet. metne o içinde peşinden sürüklüyor idi şey işte o zaman söz olmayınca şey oluyor koca bir alan kalıyor sana yani hmm. senin Hissedeceğin şeylere kimse karar vermemiş oluyor. Evet hayal gücüne ve şeyine de bir sana, özgür alan. Evet, sana gelmiş oluyor. Yani bir şeyler akıyor orada. Sen oradan artık nasıl bir şeye girersen. İşte seyirci olarak o bir koltukta oturuyorsun. Mesela gittin. Ha. Abi o işte deli gibi hareket eden insanlar var ve hani evet. çok acayip bir fışkırma var. Enerji fışkırması falan. Nasıl bir gaza geliyorsun? Nasıl bir Oturduğun yerde evet. bir şeyler olup çok... bitiyor değil mi? Bilim kurgu filmi. Çok yüksek çıkıyorsun ya bazen. hoşta süpernova gibi mesela süpernovadaki gibi. Oğlum çık koş. Çip, koştum. <gülüyor> koştum da işte yani. Böyle bir evet yani. Aslında bir şey yapmadan yapıyorsun daha. Evet. Durar, dururken iç, için manyaklaşıyor baya. Hmm. Zıplıyor bir şeyler Evet falan. evet çok acayip oluyor. Peki. Derin mevzular işte. O zaman... Gelsin Önce... mi bir şeyler? Ha, gelsin. Gelmesin gelsin. mi? Gelsin. Gelsin Müzikler mi? gelsin. Müzikler şey gelsin. gelsin. O zaman şey aparattan The Soft Voices Die gelebilir mi? We yeah. are. Yeah. Parçanın adını yanlış söyledin. Evet ya bu yani o daha kolay bir isimdi. Ee, yanlışlıkla o yüzden mi acaba onu söyledim ben pat diye. Hani diğerini söylemek zor şimdi yanlış söyleyeceğim mahvolacağım falan gibi bir, bir şeyin altına mı girdim ben? Belki de öbürünü mü istedin dinlemek acaba içinden Aa, o geçti. E olsun onu ben kendim bir şey yaparız. Aparat dinledik ama parçanın adı neydi? Şimdi the soft voices daha iyi dedim yanlış dedim onu ben. Ee, o kan... da başka bir parçası. Tabi başka bir parçası. Candis Delacalle gördün mü işte? Kalle mi? Kal Kal. Belki Kal. mi? Kal ya da. Şimdi ben nedir yani? Bu rezillik oldu işte. Şimdi keşke öyle kalsaydı. Söylemeyeydik hiç. Neyse. Ay bu değil. Ay bu değil diye arasalardı falan Kötülük olurdu biraz. Anda. Evet evet olmadı. Bunu esirgememeliydin. <gülüyor> Esirgememeliyiz yani. Evet Yok. söyledik. Söyledik bitti. Ya bir bu Candice de la Kay Kalle için Hı. de Türkiye'ye teşekkür ederiz bu arada. Evet. Bizi bu güzide parçayla buluşturduğu için. Buluşturdu. Bir buluşma yaşandı. Bir patlama gibi bir şey yani. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Bu önce bir boşluk oldu kalp gidince ama şimdi iyi. Nasıl bir oynadı sence? Ya öyle bir oynadı ki yani duyunca böyle sen kendi kendine zaten bir yükseliyorsun. Hani zaten bir acayip oluyor böyle. Önce bir boşluk oldu kalp gidince ama, ama şimdi iyi. iyi. O kafanda bir şey oluşturuyor senin ama sonra oyna gidiyorsun. O başka başka başka bir şey oluyor. O da zaten çok başka başka başka da isim isim, isim de çok başka bir başka. Isim o o çok yani kuruyorsun işte hikaye evet, kur evet. kafandan bunun üstüne öyle gibi bir şey bu. Evet bir şey oynama ama öyle bir şey işte ya. Şimdi bence biraz kitabi ve felsefi konuşmalar yapmalıyız. Çünkü az önce edebi ve yok. Ne konuştuk biz yani? Entelektüel, Entelektüel konuşmaları yedik. Ama şimdi bunu, evet, daha felsefi belki. Güzel şeyler bizim tarafta. Ve o oyun adlarına kafayı takmış vaziyette gibi hissettim kendimi böyle üst üste. Bunu konuşuyoruz ya birkaç gündür Ama sahne. oyun adlarına bak, güzel şeyler bizim tarafta. Önüne bir boşluk oldu hep gidince. <gülüyor> evet bu her, evet, Şimdi bu her şeyin fazlası zarar var ya hani bu Olaf. böyle bir cümle var <gülüyor> hani. <gülüyor> i̇şte bu fazlalıklarımızdan kurtulsak diyorum hani aslında ne bileyim. Ama ama tozlar hiçbir yere gitmez sadece yer değiştirirler. İşte tamam işte yani o yüzden tam olarak yani tam anlamıyla böyle temiz işte mikropsuz falan ya da işte kirli falan değil yani o zaman her şey. Yani böyle, Sadece diyorsun. Yani evet, iyi ya da kötü diye bir şey yok işte, tamam yani. Salt, Salt. kelimesi burada devreye giriyor. Salt da çok acayip bir şey. <gülüyor> Salt. <gülüyor> Tozlar yer değiştiriyor işte. Ama çok da... bir tane şey varmış ya, özlü söz varmış. Ben onu duymak istiyorum. Mümkün mü? Hangisiydi o ya, şey mi? Yüz <gülüyor> vermemek falan. Yüz <gülüyor> <gülüyor> vermemek. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir şeydi bu? Anlık acılara ve zevklere fazla yüz vermemek lazım. Bizim şey e, söyleyen kişi var değil mi bunu da söylemek evet, lazım. Eee ağacın Nurşen ablanın lafı bir lafı. bu. Evet. Ay işte çok tüyüz vermemek lazım acılara ve zevklere ya. Demiş, iyi demiş. Ya bu Chyna Woman'ın kadın olması, <gülüyor> <gülüyor> o sesin bir kadından çıkması ya çok acayip değil böyle mi yani? ama ha söyle söyle. E, sen yani. sözü o söyle. klibi diyeceksin değil i̇şte mi? Evet yani. Bir tanesi bir son klibi var kadının. İşte To Be With diye bir parçanın klibini çekmişler. Evet Hatta bir yine otelde albümden. falan böyle bir acayip salına salına yürüyor. Yine böyle siyah beyaz bir klip. Söylüyor işte şarkısını falan. Böyle bir yabancılaşıyorsun önce hani. Sanki o, o ses onun değil o ses gibi. onun değil o üstüne söylüyor gibi oluyor. Ee, bir de böyle ifadesi de böyle bir tuhaf ya. Değişir bir kadın. haller içinde evet. falan. O yüzden böyle şaka falan yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ama çok güzel bir sesi var yani. <gülüyor> 3 Mayıs'ta da göreceğiz. bayağı gözümüzün önünde mi beynimizin içinde mi? Gözümüz önünde mi beynimizin içinde mi? Bilmem. Onu bilmem Yani Her ama. şeyi artık. İşte bakalım yani hani çaynem umun işte yani. İşte hırsız evde gümbürtü yok. Hırsız evde evet. gümbürtü yok. O zaman e, gelsin mi? Şark gelsin. Ha. İyi. İstemiyor musun? İstiyorum istiyorum. Çalalım. O zaman şeyi dinleyelim. Korhan Futacı'dan geleneksel mahşer günü. Korhan Futacı geleneksel ay Korhan Futacı ve, ve karo orkestra geleneksel mahşer günü dinledik. Dinledik, dinledik yaz geliyor. Ama biz şimdi hep biz şeyler kötü şeyler oluyor. Bunu bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Kurnaz, kurnaz şeyler Aslında. oluyor. Ama yaz geliyor. Yaz geliyor. Hırsız evde gümbürtü yok. Yani hırsız evde gümbürtü yok. Eskişehir'de peyota açıldı. Ya ben trenle gitme kafasına girmiştim de zaten tren yokmuş artık. Eee tekerlek tekerleklerle bineceğiz. Evet. Ama yani yaz güzel işte yani güneştir, kokudur, bir şeydir. Zeytinyağlı taze Evet <gülüyor> <getiren. gülüyor> çok tiyatro ya. Bazılarına gidin, bazılarına gitmeyin. Evet. Hepsine gitmeyin. Ama antenleriniz paçık olsun. olsun. Evet, yani öyle eleştirilere gark olmayın. Gark. <gülüyor> gark. Öyle şeylere uzak durun onlardan. Çok herkes eleştiriyor budu budu ya. Evet değil mi? Çok yargılar, eleştiriler, incelemeler. Yargılar, evet, yargıçlar. var. Ece Amerika'da. Hımm. E bu arada şey bunu söylemeliyiz bence. Çın önemli bir duyurum buyurun, var. Söyle. Söyleyebilirsin artık. Seren Yüce'ye burada olmayacak programlarımız için gönderdiği destekler hatırına öpücük gönderelim. Sanatkafasi.tumblr.com Ara ara bakın buraya çünkü değişimler olabilir orada bir takım programlar kaydedip kaydedip oraya koyabiliriz. Evet kaynatacağız yani. Çünkü evet. biz Kasım'a kadar yokuz tekrar söyleyelim. Evet Kasım'a kadar yokuz ama... Saat kaynatmaya kafası, devam edebiliriz. Yaz, yazın yani sanat kafası yaza karıştı. O zaman... Ee, diyelim ki sanat kafası... Herkese güzel, güzel bir, bir yaz, diler. yaz diler. Bu stüdyomuzda da buradaki stüdyodaki son program. Evet çünkü, çünkü radyoda taşınıyor. Taşınıyoruz evet. İşte her şey yer değiştiriyor. Evet. Olsun. Tozlar gibi. Tozlar gibi. Kalıcı. O zaman e, sanat kafası at gmail.com ayrıca e, ve e, İbrahim Ferrer'den dinliyoruz. Tam bir yaz parçası gibi Hoşça kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bıçaklar, afurcena, los nardos y la rosa. Mi alma, muy triste y pesarosa. A las flores quiere ocultar. Las flores sepa los tormentos que me da la vida si suvieran lo que estoy sufriendo mis penas llorarían Hazırlayan İnander Esme Madra Ece Ekşi ve Tuçi Altı <Gülüyor>